Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Halife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocama benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben bir hocadan duymuştum. Şey, bir erkek e, dini imana küfrettiği zaman nikah düşüyormuş. Tekrar nikah tazelemesi gerekiyormuş. Bu ne kadar doğru? Eşim sormuş cami hocasına yok öyle bir şey demiş. Şimdi bir tereddütte kaldık. Hmm. Gel, yani gelip nikahımızı tazelemedi. Evet. Yani bu doğru mu? Yani ben işin gerçeği, evet, hocamdan bekliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Evet, e, bayanlar hem kendi dertlerini çekiyorlar hem de kocalarının sıkıntılarından dolayı bir dert çekiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. E, erkek e, cenabı hakkı küfredecek, hanımefendi. E, nikah noktasında sıkıntı çekecek. Erkek bir yaramazlık yapacak, kadın onun sıkıntısını çekecek. Böyle bir dünyadayız bilemiyorum Cenab-ı Hak sonumuzu e, hayır getiren. Şimdi efendim bir insan bile bile Allah'a, peygambere, mukaddes değerlere küfrederse bu insan ne yapar? Dinden çıkar. Dinden çıkan bir adamın e, Müslüman hanımıyla ile olan e, evlilik bağı düşer. Evlilik bağı düşer. Boşama değil, bu talak hmm. anlamında değil de düşüyor. Ee, peki e, ne olacak? Bu durumda Hanefi mezhebinde bu adamın şahadet getirmesi yahut tekrar dine dönmesi halinde yeni bir nikah kıyılarak evlilikleri devam eder. Şafi mezhebinde ise e, bu adam e, hanımının üç adet görüp temizlenmesi gibi üç aylık diyelim bir zaman hmm. zarfında şahadet getirir, namaz kılar vesaire böyle bir işlem yapacak olursa yeni bir nikaha gerek olmaz. Böyle bir iştihat olduğuna göre bu yaramaz herif diyelim, herif adam demiyoruz. Böyle bir yanlışlık yaptığında şimdi hoca efendiyi çağırıp nikah tazelemek o hanımefendi için büyük bir ar olabilir. Hmm. Kolay bir iş değil. Efendim Allah'a küfreden bir adam var, e, onun için hocaefendiye eve çağırıyorsunuz, evin sırları vesaire hep ifşa oluyor. E, bunu da çok arzu etmez hanımefendiler, erkekler belki o kadar değil. Hmm. Bu çok sıkıntılı bir iş. Bu durumda ne yapalım? E, bu adamcağız e, şehadet getirir, dini e, neyse inanılması gereken şeylere imanı tazeleyecek olursa e, Müslümandır. Dolayısıyla hanımın iddet süresi içinde yani üç defa adet görüp temizlenmek dediğimiz hı hı. ki böyle üç aylık bir zaman zarfında tekrar şehadet getirir, Müslümanca bir davranış sergilerse yeni bir nikaha gerek olmadan evlilikleri hı. devam eder. Ee, öyle sıkıntıya düşecek aileler hanımefendiler için e, Şafii mezhebinin bu iştihadı aslında önemlidir. Evet.